şeytan-ı racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. ve vesselamü ala resuluna Muhammedin ve ala âli ve sahbi ecmaîn. Efendim bugün 33. sözden 30. pencereyi paylaşacağız inşallah. Lâuke ne fîhime âlihe illallah le fesedete. Kulü şeyin hâlikun illâ vechühu lehu'l hükmu ve ileyhi turcâun. Bu ayetleri serlevha yapmış usta. Kısaca manaline bakarsak لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا Er yerde ve göklerde Allah'tan başka bir ilah olsaydı, bu ikisi de fesada giderdi, bozulurdu. Yani bir ayet. كُلِ şeyin هَلِكُنِ لَوَجَةٌ Her şey helak olucudur. Yalnız O'nun zatı müstesna. Yani Cenab-ı Hak'tan başka her şey helak olucudur. Allah'ın üstadın bir başka yerde verdiği bir ifadeyle, O'nun rızası hesap edilerek yapılan işler müstesna, her şey helak olucudur anlamını veriyor bir başka yerde. Evet, her şey helak olucudur, onun zatı müstesna ve hüküm yalnız onundur ve her şey ona döner. Mealindeki ayet-i kerimeler. Şu pencere, imkan ve hudusa müesses, umum mütekelliminin penceresidir. Evet. Üstad bu pencereleri değişik vecihlerle kainatı bize okutuyoruz. Burada da mütekellimin dediğimiz kelam alimlerinin düşünce akıl planında mantık muazeneleriyle delille Cenab-ı anlatmaya çalışan insanların penceresi burası. Burada imkan ve kudus ön plana çıkarılarak Üstad burada ele alıyor konuyor. Ve ispatı ı bir vücuda karşı caddeleridir. Kelam alimlerinin Yürüdükleri bir cadde bu. Cenab-ı Hakk'ın olmazsa olmaz varlığının ispatına dair. Bunun tafsilatını Şehül Mevakıf ve Şehül Makasit gibi muhakkiklerin büyük kitaplarını havale ederek yalnız Kur'an'ın feyzinden ve şu pencereden ruha gelen bir iki şuağı göstereceğiz. Evet. Yani her ne kadar e, kelam alimleri Kur'an hakikatlerini e, yine Kur'an'dan hareketle anlatmaya çalışıyorlarsa da çok zaman e, muhatap oldukları felsefecilerin Metotlarını kullandıkları için bazen çok detaylara dalıyoruz ve zaman zaman mevzu daha bir muğlak hale geliyor. Üstad onların meselelerini doğrudan onlar gibi değil, Kur'an'ın feyzinden hareketle ele alıp bize izah edecek bu pencerede kısaca. Evet. Yani dolayısıyla doğrudan öyle kelam alimlerinin takip ettiği bir yol değil. Belki onların da yürüdükleri ama Kur'an'ın feyziyle çok çok geniş olan bir caddeyi, bir iki şu anı, koca bir güneşten bir iki Parıltı adeta bize ders verecek. Şöyle ki, Amiriyet ve hakimiyetin muktezası, rakip kabul etmemektir, iştirakı reddetmektir, müdahaleyi re'fetmektir. Evet, bu çok önemli bir içtimai bir hakikat. Amiriyet ve hakimiyetin muktezası. Yani komutanın, yönetimin, Muktezası rakip kabul etmemektir. Yani insan amiriyetini, komutasını başkasıyla paylaşmak istemiyor. İpleri başkasının eline bırakmak istemiyor. Başkasının müdahalesini de istemiyor. Hakimiyette de bu böyle. Demek ki bu iki hakikatin olmazsa olmaz bazı gerekleri var. Amiriyet ve hakimiyetin muktezası rakip kabul etmemektir. İştirak'ı reddetmektir. Müdahaleyi refetmektir. Onun içindir ki küçük bir köyde iki muhtar bulunsa, köyün rahatını ve nizamını bozarlar. Evet. Ortada düzenlenmesi gereken ve hassasiyetle düzenin devamı için takibi gereken meseleler varsa özellikle, iki kişi bu işe müdahale ettiği zaman o iş karışıyor. Evet. Küçük bir köyde bile böyle. Bir nahiyede iki müdür, bir vilayette iki vali bulunsa her cümerce derler. Ortalık karışır. Bir memleketteki padişah bulunsa fırtınalı bir karma karışıklığa seviyet verirler. Evet, Dolayısıyla bunun muktezası olarak üstad başkalarında ifade ediyor. Çok dindar padişahlar bile bu hakimiyete ve düzene halel gelir düşüncesiyle masum evlatlarını ve kardeşlerini katletmişler diyor. Bu amiriyet ve hakimiyet kanununun muktezasının bir farklı tezahürü olarak tarihte yerini almış bu. Demek ki insan en yakınıyla bile e, bu hakimiyeti paylaşmak istemiyor. Sebep de çünkü böyle bir hakimiyet çok ciddi arızalarla e, sonuçlanabiliyor. Madem üstelik yani bunu mesela küçücük dairelerde üstad e, bir köyden başlatıp nahiyeden bir ülkeye kadar e, meseleyi genişletti. Ama küçücük bir evde bile birden fazla baş, söz konusu olursa evde işler karışıyor. Hatta öyle bir söz vardır. Yani bir evdeki gelin olursa yemek ya çok tuzlu olur ya tuzsuz olur anlamında. Evet. Bir denge bir düzen varsa dolayısıyla o denge ve düzenin devam etmesi için ortada rekabet, iştirak, müdahale olmamalı. Tek bir elden yürütülmeli. Madem hakimiyet ve amiriyetin gölgesinin zayıf bir gölgesi ve cüz'i bir numunesi. Muavenete muhtaç, aciz insanlarda böyle rakip ve zıddı ve emsalinin müdahalesini kabul etmezse. Evet, ve insanlar zayıftır. Ve insanların iradeleri de cüz'i, dolayısıyla ilimleri de cüz'i, tasarrufları da cüz'i, hakimiyetleri de cüz'i. İnsan bir anda birçok yere bakamıyor, bir anda birçok yere göremiyor, bir anda birçok yere müdahale edemiyor. Dolayısıyla insanlar muavenete muhtaçlar, yardımcılara muhtaçlar dolayısıyla. Fakat böyleyken bile insanlar bir şekilde kendilerine rakip olabilecek, bir şekilde işlerine müdahil olabilecek birleri olduğu zaman onu derhal bertaraf etmenin çarelerini arıyorlar. Tarih bunun örnekleriyle dolu. İşte hakimiyeti ve amiriyeti bile bir gölge hükmünde insanı, yani gerçek bir hakimiyet ve malikiyet, amiriyetle de denemez insanın ee, içinde bulunduğu hakimiyete ve amiriyete. Böyleyken bile insan müdahilliği kabul edemiyor. Acaba saltanat mutlaka suretindeki hakimiyet ve rububiyet derecesindeki amiriyet bir kadir mutlakta ne derece o redd müdahale kanunu ne kadar esaslı bir surette hükmünü icra ettiğini kıyas et. Fakat asıl mevzuya baktığımızda saltanat nedir? Saltanat-ı mutlaka suretinde bir hakimiyet. Yani tüm kainatın tüm detayları onun sevk ve idaresinde olan bir hakimiyet var. Cenab-ı Hakk'ın hakimiyeti. Ve rububiyet derecesinde bir amiyet, amiriyet. Her hadisenin her şeyini bütün detaylarla idare eden, yöneten bir amiriyet. Yani atom altı parçacıklardan galaksilerin sevk idaresine kadar her şeyin yönetim elinde olan bir rububiyet. Bir kadir mutlakta. Yani kudretinde hiçbir noksan bulunmayan birinde Cenab-ı Hak'ta ne kadar o reddi müdahale kanunu ne kadar esaslı bir suretli hükmünü icra ettiğini kıyas et. İşte böyle bir yönetim, böyle bir saltanat, böyle bir kudret niye ve nasıl müdahaleye, rekabete müsaade etsin? Küçücük numunelerine insan gölge hükmünde numunelerine sahip insan bunu kabul etmiyor, zayıflığıyla, yardıma muhtaçlığıyla beraber hiçbir yardıma desteğe muhtaç olmayan, kudretinin hiçbir noksaneti olmayan, her şeyin her şeyin aynı, aynı anda görebilen ve aynı anda yönetebilen bir kadiri mutlak, bir alimi külli şey niye işlerine müdahaleyi kabul etsin? Kabul edebilir mi? Demek uluhiyet ve ruhiyetin en kat'i ve daimi lazımı vahdet ve infirattır. İnsan böyle baktığında burada net bir sonuç çıkarıyor ki ilahlığın ve Rab'liğin en kat'i ve daimi lazımı hiç ayrılmayacak olmazsa olmaz bir lazımı vahdet ve infirattır. Tek bir saltanat ferdi bir yönetim. Buna bir bürhan-ı bahir ve şahidi katı, kainattaki intizam ekmel ve insicamı ecmeldir. Evet. Şimdi buraya kadar mantıki bürhanların, akıl planında, saf akıl planında, istat anlatmış olduğu bir anlamda. Fakat bir de bunu kainat planında, deneyimleyerek adeta tecrübeyle, ilimlerin göstermesiyle e, görmeye çalışalım. Demek uluhiyet ve rubiyetin en kat'i ve daimi lazım vahdet ve Buna bir burhan-ı bahir ve şahidi kat'ı kainattaki intizam ekmel ve insicam ecmeldir. Bunun en büyük delili nedir, kanıtı nedir? Kainattaki intizam ekmel. Kainatta matematik kesinlikle muhteşem bir disiplin var. Müthiş bir intizam ve nizam var. En küçük bir değişiklik, dehşetli sonuçlar doğruca, doğurabilecek şekilde. Bir insicam var. Her şey... Mutlak bir düzen içerisinde Devam ediyor olup bitiyor Sinek kanadından tut Ta semavat kandillerine kadar yani Sinek kanadı Uçuş prensiplerinin hepsini en güzel şekilde Çin'de barındıran taklidi mümkün olmayan Müthiş bir sanat ihtiva ediyor Yani onun için Yunus'un ifadesiyle Bir sineğin kanadını 40 kanıya yüklediler Çekemediler kaldı öyle Serili yazılı anlamında bir ifadesi var. Yani bu konuyla ilgilenen bilimin gözlüğüyle insan sinek kanadını bir incelese, sonra da nazarını kaldırıp teleskoplarla kainatın derinliklerine baksa semavat kandilleri diyeceğimiz binlerce, milyonlarca, milyarlarca, üçlükleri ihtiva eden mesela galaksilere kadar insan baktığında her şeyde muhteşem bir düzen ve intizam var. Ki Akıl onun karşısında hayretten ve istihsanından subhanallah, maşallah, barekallah der, secde eder. Evet, insanın kalbi ölmemişse bu kadar dehşetli büyüklük karşısında insanın hayret ve hayranlık duymaması, bu hayret ve hayranlığı duyduktan sonra, işte bu kudret, bu irade, bu ilim ve bu rahmet karşısında insanın secdeye varmaması elde değil. Eğer zerre miktar şerike yer bulunsaydı müdahalesi olsaydı levke fehime alehetun illallahu lefesedet ayet-i kerimesinin delaletiyle nizam bozulacaktı, suret değişecekti, fesadın asarı görünecekti. Evet ayet-i eğer orada yani semada ve arzda Allah'tan başka bir ilah olsaydı ikisi de fesada gider, bozulurdu diyor. Evet. Gerçekten de çaynata baktığımızda Bilimlerin verileri bize bunu bütünüyle anlatıyor. Hangi bilim nereye bakarsa baksın, ister teleskoplar ile, ister mikroskopları ile, ister laboratuvarları ile test edildiğinde akıllara durgunluk veren bir nizam kendisini gösteriyor, bir intizam kendisini gösteriyor. Bir denge düzen kendisini gösteriyor. Ve bu neyi gösteriyor? Demek ki bir başkası işe karışmıyor. Hepsi tek elden idare ediliyor. Yoksa bu kadar hadiseler arasında bir çatışma, bir düzensizlik, bir dengesizlik olacak. Bu kainatın umu, ömrü çok da uzun olmayacaktı. Evet. Halbuki ferci el basara el teamim futur Çevir gözünü bak diyoruz. Bir çatlak, bir defekt görebilecek misin kainatta? Sümmerci el basara kerrateymi yankalip ileykel basarı khasiyen ve huvasir. Sonra çevir. Çevir bir daha bak. Tekrar tekrar bak. Bir çatlak. Bir hata, bir defekt görebilmek için. İster mikroskoplarla bak, ister teleskoplarla bak, ister çıplak gözle bak, ister hesaplarla, kitaplarla bak. Neyle bakarsan bak. Evet. Gözün hor ve hakir olarak. Yani bir tane çatlak, bir tane dengesizlik, düzensizlik bulamayarak, hor ve hakir olarak, yani mağlup olarak sana geri döner. Nealinde bir ayet kerime bu durumu tavsiye ediyor. Bu ayeti de bütün bilimler tefsir ediyor. Evet. Bu ayetin delaletiyle ve şu ifadeyle nazar-ı beşer kusur aramak için ne kadar çabalasa hiçbir yerde kusur bulamayarak yorgun olarak menzil olan göze gelip onu gönderen münekkit akla o tenkitçi hata arayan akla diyecek. Beyhude yoruldum kusur yok demesiyle gösteriyor ki nizam ve intizam gayet mükemmeldir. Demek intizam kainat vahdaniyetin kat şahididir. Evet inceler incesi bir nizam ve intizam var bu intizam sürekli değişken bir durumda ve sürekli değişiyor yenileniyor ama intizam bozulmuyor. Bu neyi gösteriyor? Bu kainatı yapan zat tek başına hiç kimseye hiçbir şekilde müdahale ettirmeyerek bu kainatı yapmış ve tek başına hiç kimseye hiçbir şekilde, hiçbir noktasına müdahale ettirmeyerek devam ettiriyor. Dolayısıyla o vahidi ahaddir. Buna nedir, delil nedir? İşte kainattaki düzendir. Evet. Gel gelelim hudusa. Mütekellimin demişler ki, kelam alimleri demişler ki, alem mütegayirdir, alem değişkendir, başkalaşmaktadır sürekli. Her mütegayir hadistir. Yani böyle sürekli değişen, başkalaşan şey hadistir, yani sonradan olmadır. Her hadisin bir muhtisi yani mucidi vardır. Her sonradan olan şeyin bir olduranı vardır. Öyleyse bu kainatın kadim bir mucidi vardır. Tarzını Üstad özetliyor mütekelliminin ifadelerini. Kısaca şöyle bakılabilir belki. Özellikle varlık üzerinden genellikle bunu konuşuyoruz mütekellimin. Yani eşyanın sonradan var olduğu ortada. Gözümüzün önündeki birçok eşyanın. Yani kainatta bilimlerin bir bakış tarzı var. En çok da sebep-sonuç ilişkisi içerisinde bakıyoruz. Etki-tepkiden bahsediyoruz bilimler. Mevcut bilim bunun üzerine müesses neredeyse. Dolayısıyla sebepsiz hiçbir şey olmuyor. Bunu büyüttüğümüzde, yani zincirleme baktığımızda hiçbir şey maden sebepsiz olmuyor. Bu kainatın da sonradan olduğu ortada, buna şahit bir sürü e, bilimsel deliller var. Hatta kainatın ömrü bile artık 13.7 olarak, 7 milyar olarak ispat ediliyor, ifade ediliyor. Bilimin artık verileri arasına girmiş neredeyse bunlar. İşte kainatın yaşı belli. Dolayısıyla madem bir zamanlar yoktu, var oldu. Yoktan kendiliğinden var olmayacağına, yokun var olmayacağına göre, ki bu da bilimin tespitlerinden bir tanesidir. O zaman maddeyi yoklukla izah edemeyiz. Madem madde yoktan var olmuş, o halde bunu yoktan var eden ama kendisi yoktan var yani sürekli var olan bir yere dayanmak zorundadır. Akıl buna mecburdur. Çünkü temel birimlerin en temel esası budur. Etki tepkidir, nedensel ilişkidir. O zaman her şey bir neden ister. Onun için buna asırlar boyunu, ta İslam öncesi de, Hristiyanlık öncesi de, eski Yunan'da bile temel ilke, ilk neden, ilk muharrik gibi sebeplerle bu meseleye bakılmış. Kelam alimler de bu işi böyle ele almışlar. Üstat kısaca onların bakışını özetlemiş oldu bu cümleleri. Sonra Kur'an penceresinden kendi bakışını verecek bize. Biz de deriz. Evet, kainat hadistir. Kainat sonradan olmadır. Çünkü görüyoruz, her asırda, belki her senede, belki her mevsimde bir kainat, bir alem gider, biri gelir. Demek bir Kadir Zülcelal var ki bu kainatı hiçten icat ederek her senede, belki her mevsimde, belki her günde birisini icat eder, ehlişiyora gösterir. Şimdi Üstad burada çok farklı bir yaklaşım sergiliyor. Yani gerek felsefeciler, din felsefesi yapanlar, gerekse onlara yakın bir üslupla konuşan kelamcılar, ta alemin başına gidip orada alemin varlığı yokluğu üzerinden bir mütalaayla bu mevzuyu ele almaya çalışıyorlar. Fakat Stoffoy olayı çok değiştiriyor. Çok farklı bir boyuta taşıyor ki Kur'an'ın bakışı bu gerçekten de. Yani mevcut hale bakıyoruz. Daha geçmişe gitmiyoruz. Yani mesela bu ağaç geçen sene yoktu ve meyve geçen sene yoktu, şimdi var. Bu bahar geçen sene bütünüyle silinmişti, şimdi var. tarzında. Yani vücudumun hücreleri geçen seneki hücreler değil. Dolayısıyla sürekli her şey değişimde, dönüşümde. Dolayısıyla yani sadece teknik tabirle konuşsa ontolojik bir Kudüs'ten bahsedilmiyor. Varlık yokluk anlamında. Diğer taraftan var olanların bir halden diğer haline geçişleri de aynı şekilde aynı mevzuya delil teşkil ediyor. Yani şöyle bakılırsa. Yani mesela. İpin varlığı yokluğu, mesela bir ip üzerinden düşünürsek, kaneviçe işlemek için kullanılan bir ip üzerinden düşünürse, ipin varlığı yokluğu üzerine bir mütalya edilebilir Bu ipi yapan e, kimdir anlamında. Fakat veya bu ip ustasız olmaz anlamında bir mütalya edilebilir Doğru, ontolojik olarak bu doğru. Fakat bir de şu var, bu ipten eğer muhteşem bir kaneviçe işlenmişse, tamam yoktan var olmamış ama, yani maddeten yoktan var olmamış ama var olan, öyle bir, var olan şeyden öyle bir sanat ortaya konmuş ki bu çok daha farklı bir şekilde bu e, ipten bu muhteşem sanat ortaya koyan zatı gösteriyor. Dolayısıyla takılıp kalmamak lazım. İp, yani hatta bazıları madde ezeliyle değildi tartışmasına giriyor. Üstad bu konuya hiç girmiyor neredeyse veya sadece şeylerin ifadelerini kısaca nakletmekle geçiriyor mütekelliminin. Fakat kendisi kendi fikrini bu tarz beyan ediyor yani maddesinden başka her şeyi yeniden yaratılıyor diyor baharda özellikle ve insan için hayvan için birçok canlı için ayette vücudumuz bir e, şablon gibi bir efendim e, model gibi sürekli yenileniyor her dakika yeni bir insan gelip gidiyor adeta bir anlamda her bir canlı için bu geçerli evet Hatta şimdi atom altı dünyaya yenildiğinde oradaki atom altı efendim kuantum denen e, konsept içerisinden bakılırsa orada bir var olup bir yok olan e, dolayısıyla kesintili bir varlık yokluk zincirinin olduğu görülüyor. İnce bir mevzu olduğu için o konuya çok girmek istemiyoruz şu aşamada. Evet. Demek ki hudusa bir de böyle bakmak lazım. Yani kainattaki atomlar olunca her şey olur değil. Atomlardan o muhteşem molekülleri meydana getirmek, muhteşem moleküllerin bir araya gelmesiyle muhteşem canlıları meydana getirmek ve o canlıların hayat her an devam ettirmek arkasındaki e, değişen şeylerin arkasında değişmeyen bir kudrete, değişmeyen bir ilmi bizlere gösteriyoruz. Evet. Ve sonra onu alır, başkasını getirir. Yani alemin biri gelip biri gidiyor her mevsimde, her günde neredeyse. Birbiri arkasına takıp zincirleme bir surette zamanın şeridini asıyor. Elbette bu alem gibi birer kainat-ı hükmünde olan her baharda evet her bir bahar sanki yepyeni bir kainat. Her baharda gözümüzün önünde hiçten gelen ve giden kainatları icat eden bir zat-ı kaderin mucizat-ı kudretidirler. Elbette alem içinde. Her vakit alemleri halk edip değiştiren zat mutlaka şu alemi dahi o halk etmiştir. Ve şu alemi ve şu rüyü zemini o büyük misafirlere misafirhane yapmıştır. Evet. Üstad i̇şte bunu muhteşem bir şekilde de bağlıyor. Yani kainat her an yeniden yeniye tazeleniyor değiştiriliyor. Bu tazelemek ve değiştirmek yani hudusu bunun üzerinden okuyabilsek çok da geniş bir pencere bulmuş oluyor. Yoksa varlık sadece var edilişi üzerinden konuşmaya kalktığımızda bu oldukça mücerret bir kavram olduğu için insanların bunların üzerine anlaşması bile çok sıkıntı doğurabiliyor. Üstad onun için herkesin anlayabileceği gözümüzün önündeki misalleri Kur'an'ın bize ettiği şekilde ders veriyor. Evet, Bu kadar yeniden yeni şeyler oluyor. Bu kadar muhteşem değişimler, dönüşümler oluyor. Hepsi hesaplı, kitaplı. Dolayısıyla bu kadar değişen, dönüşen, hesaplı, ince ayarlı kainatı bu hali sevk idare eden, değişmeyen, dönüşmeyen, ezeli ve ebedi bir zat bunların arkasında kendini ayağın beyan bizlere gösteriyoruz diye bunu ifade etmiş oldu. Evet, bir başka e, mevzuya giriyor Üstad Hazretleri, imkan bahsine. Bu da kelam alimlerinin ortaya koymuş olduğu önemli bir e, Cenab-ı Hakk'ın varlığının olmazsa olmaz oluşun akli planda ders veren bir e, delil. Gel girelim imkan bahsine. Mütekellim demişler ki imkan mütes mütesavi tarafe indir. Yani imkan dediğimiz şey iki şeyin arasında, iki şeyin muvazenede dengede olmasıdır demişler. Yani adem ve vücut, yani varlıkla yokluk, ikisi de müsavi olsa bir tahsis edici, bir tercih edici bir mucit lazımdır. Yani bu yukarıdakiler, aşağı yukarı e, nizam delilinin bir başka e, açılımı olarak da bakılabilir buna. Evet. Adem ve vücut ikisi de müsavi olsa bir tahsis edici, bir tercih edici bir mucit lazımdır. Yani bir şey yoksa varlığa çıkması için mutlaka bir nedene ihtiyaç var. Nedensiz hiçbir şey olmuyor. Evet. Dolayısıyla yani varlık e, yoktan az önce okudu, anlattığımız şekilde hasıl olmuş görünüyor. Çünkü varlık bir zaman yoktu, yo var eden mutlaka bir e, var ediciye ihtiyaç var, mucide ihtiyaç var. Çünkü mümkünat birbirini icat edip tesellüre edemez. Yani kendisi mümkün olan, kendisi de yaratılmak için varlığı için başka birisine muhtaç olan e, bir dayanak noktası yetersiz bir dayanak noktasıdır. Evet. Yani bunu o, bunu öbüründe, öbüründe o. Yani bir tren örneğinde olursa, benzetilirse, yani. En arkadaki vagonu çeken bir öncekidir, onu çeken bir önceki vagondur ama en son gelip bir lokomotife yani çeken ama çekilmeyen bir şeye dayanmazsa akıl burada yol bulamaz. Akıl zorunlu olarak dolayısıyla e, bu imkan e, denen, imkan alemi denen, mümkünler alemi denen, varlığıyla yokluğu müsavi olan dolayısıyla var edilmesi için mutlaka onun varlığını tercih edecek, tahsis edecek bir mucide ihtiyacı ayan beyan görülür. Yoksa e, devir dediğimiz kısır döngü oluşacak. Bunu, onu, onu, onu, onu, nereye kadar? Kainatın ömrü de sınırlı. Öyleyse bir vacibül vücut vardır ki, bunları icat ediyoruz. Devir ve teselsülü 12 burhan, yani arşi ve süllemi gibi namlar ile müsemma meşhur 12 devir katli ile devri ispat etmişler ve teselsülü muhal göstermişler. Yani bu onun, o da onun, o da onun e, mucididir şeklindeki bir yaklaşımın yanlış olduğunu işte değişik ünvanlar adı altında katli bir şekilde aklen imkansız göstermişler. Silsile-i esbabı kesip vacibül vücudun vücudun ispat etmişler. Yani sebepler, sebepler, sebepler gitmez. Müsebbibül esbab ünvanı altında arkasında varlığı zorunlu olan e, Cenab-ı Hakk'ın varlığını ispat etmişler. Bu mütekelimin yaklaşımı, ehli felsefenin yaklaşımı olmazsa olmaz bir varlığın varlığını ispat için kullandıkları yol. Usta burada çok farklı yine Kur'an kaynaklı imkan bahsine ele alacak. Çok da zengin bir muhtevaya dönüştürecek. Beraber takip edelim. Biz de deriz ki, esbab teselsülün berahiniyle alemin nihayetinde kesilmesinden ise yani işte 12 delil vesaire falan Ta alemin başına gidip orada kesmekten ise ki bazen de maddenin ezeliyetine e, insanlar zehap ettikleri zaman bu delil üzerine de konuşulamıyor. Mad madem madde ezelidir o zaman bu ezeli e, madde var edilmeye muhtaç değildir diyerek imkan delilini bir kenara da koyabiliyor insanlar. İşte onun için orada kalmıyor. Esfab teselsülün berahine ile alemin nihayetinde kesilmesinden ise her şey halik-i külli has göstermek daha katli ve daha kolaydır. Tabi Cenab-ı Hak her şeyde kendisini gösteriyor. Yani bu imkan delilinde her şeyde gösteriyor. Dolayısıyla buna sülük etmek lazım. Üstad bunu asa Musa'ya benzetiyor çok yerde. Hazreti Musa nereye asasını vursa nasıl su fışkırtıyorsa, Kur'an'ın vermiş olduğu insan ölçülerle kainata baktığımızda nereye baksa, o bak baktığı yerde adeta delil fışkırıyor Cenab-ı Hakk'ın varlığına dair. Evet. Kur'an'ın ile bütün pencereler ve bütün sözler o esas üzere gitmişler. Aslında bunların hepsi imkan, üstadın alemindeki imkan delilinin örnekleri. Bununla beraber imkan noktasının hadsiz bir atı var. İmkan çok çok çok geniş bir alan ve delil. Hadsiz cihetlerle vacibül vücudun vücudunu gösteriyor. Yalnız mütekelliminin teselsürün kesilmesi yolunda elhak geniş ve büyük olan o caddeye münhasır değildir. Evet. Kelam alemlerini kullandığı e, elbette çok da e, akıl planında e, tatmin edici ve geniş bir cadde. Ama sadece o değil. Sadece oraya bırakmak yanlış olur. Belki hat ve sabah gelmeyen yollar ile vacibül vücudun marifetine yol açar şöyle ki. Rabbimizi tanımak istiyorsak her şeyden feyiz ve iman almalıyız. İmanımıza kuvvet e, kazandırmalıyız. Ta ki her yerde Cenab-ı Hakk'ın hikmetini, rahmetini, Diğer taraftan celalini, izzetini insan müşahede etsin. Ta ki böylece kendine çeki düzen versin. Davranışlarına çeki düzen versin. Düşüncelerine çeki düzen versin. Allah adına bakıp, Allah adına düşünüp, Allah adına davransın insan. Onun için her yerden, her şekilde insan istifade edebilmeli. Üstad böyle bir yolu imkan delili içerisinde bizlere açıyor. Her bir şey vücudunda, sıfatında, had, müddet-i vekasında. Hadsiz imkanat, yani gayet çok yollar ve cihetler içinde mütereddi diken. Görüyoruz ki o hadsiz cihetler içinde vücutça muntazam bir yolu takip ediyoruz. Her bir şey vücudunda, yani var olurken, bu bir, sıfatında ve ne kadar çok sıfatları var. Bu sıfatlar içerisinde biri tercih edilirken, müddetü bekasında, hatta hayat boyu daima aynı şekilde hadsiz imkanat ve gayet çok yollar ve içinde mütereddi diken görüyoruz ki, evet, yani mesela insan kendisine baksa sadece bir varlığı ayrı bir problem, bir de her bir sıfatları ayrı bir problem veya vücudunda hükmeden bütün özellikler ayrı ayrı problem ve her biri için bir tercihe, tahsise ihtiyaç var. Yani i̇nsanın kanın şekeri şu ölçüler arasında olmalı. Isısı şöyle olmalı. vücuttaki potasyum böyle olmalı. Gözü şu özellikte olmalı. Kalp böyle özellikte olmalı. Bütün özelliklerini teker teker saydığımızda en küçük bir değişiklik hayatla bağdaşmıyor. Dolayısıyla o kadar çok imkanlar iç içedir ki. Dolayısıyla her bir imkan. Yani insan niçin vücudundaki ısısı 37 derecedir? Evet. Niçin kan şekeri böyledir? Niçin kan asiditesi böyledir? Tarzında sorular sorduğunuzda buna verecek cevap yoktur. Öyledir. Başka türlü olsa insan yaşayamıyor zaten. Dolayısıyla yaşayan her varlığın özellikle yaşayabilmesinin temel şartı böyle incecik incecik ayarlara bir defa sahip olması insanın ve bu ince ayarların çok hassasiyetle yapılması gerekiyor. Sonra da bu hassasiyetli dengenin hayat boyu sürdürülmesi gerekiyor. Dolayısıyla bir tek şeye, bir tek canlıya mesela baktığımızda binlerce imkan delili görüyoruz. Evet, her bir şey vücudunda, sıfatında, müddet bekasında hadsiz imkanat yani çok, gayet çok yollar ve cihetler içinde mütereddit diken görüyoruz ki o hadsiz cihetler içinde vücutça muntazam bir yolu takip ediyoruz. Her bir sıfatı da mahsus bir tarzda ona veriliyor. Çok özel olarak bir sıfat veriliyor, özellik veriliyor. Her bir sıfatı da mahsus bir tarzı ona veriliyor. Müddeti i aslında bütün değiştirdiği sıfat ve haller dahi böyle bir tahsis ile veriliyor. Evet. Yani mesela bir ağacın e, filiz halinden koca bir ağaç olana kadar geçilmiş olduğu aşamalar var. Ya da bahar faslında önce çiçek sonra yaprak sonra meyve gibi ağrı darda gelişler var. Sürekli bir değişim yaşanıyor. Bu ortada bir e, seçim var, zamanlama var. Bir matematik hesap var. Acaba sanat, sanatsal tercih de var. Öyle güzel renkler, tatlar, kokular tercih ediliyor ki. Niye başka şekilde değildi de o şekilde? Bunun cevabı yok. Kimse hiçbir felsefe buna cevap veremez. Evet. Çünkü ortada bir kanun diye bir şey var. Kanun nedir? Bunda cevap yok zaten. Evet. Hadiselerin arkasında bütün hadisleri sevk ve idare eden bir kanun var. Ehl-i iman buna adetullah diyor. Cenab-ı Kainatı sevk ve idare adeti böyle. Yoksa bütün maddenin esiri olduğu bu kanunlar neyin nesi? Buna hiçbir cevap verilemiyor. Bir dayanak noktası yoksa eğer bu kanunların insanların zihinlerinde olan bir şeyden ibarettir. Fakat bütün kainatı bütün detaylarıyla intizamlı bir şekilde çeviren bu kanunlar arkasında mutlak bir ilim, kudret ve irade olması ve de işte ortaya çıkan rahmetle görülüyor ki son derece Cemal sahibi, rahmet sahibi, reyfet sahibi bir Zat-ı Zülcelal'in bulması aklen zorunludur. Evet. Demek bir muhassısın iradesiyle, yani her şey bir tahsis edici, tam da onu o noktaya tayin edici birisinin iradesiyle, bir mürecciğin tercihiyle, tam da tercih yapan birisine ihtiyaç var. Mesela dünya niçin güneşle o kadar uzak mesafede, niçin o kadar büyüklükte, niçin o kadar hızla dönüyor, niçin o kadar eğimi var, niçin bulutlar şöyle, niçin sema perdeleri veya atmosfer perdeleri böyle. Hepsini teker teker teker incelediğimizde hepsi özenle seçilmiş, ince ayarlanmış şeyler. Her türlü olabilirdi, niçin türlü değil de bu türlü. Hepsini insan teker teker peşine düştüğümüzde işte bu mümkün olan, her türlü olabilecek olanın Böyle olması ve böyle devam etmesi arkasında işte e, o imkan dairesinin arkasında bir vücut dairesini kendisine gösteriyor. Yani her şeyin olmasını zorunlu kılan ve dolayısıyla kendisinin varlığı da aklen zorunlu olan birisinin varlığını imkan delili gözlerimize sermiş oluyor. Sonra infrat'tan çıkıp bir terkipli cisme cüz yapar. Sonra infrat'tan çıkıp bir terkipli cisme cüz yapar. İmkanat ziyadeleşir. Mesela şöyle baktığımızda atomlardan mesela bir molekül meydana geliyor. Her türlü olabilir de o molekül. Niye başka tür değil bu türlü? Evet. Sonra o molekül bir makromolekül içerisinde bir araya geliyor. Mesela diyelim bir amino asit oluyoruz. Atomlar en küçük değişiklik olsa işe yaramaz olacak. Tam da öyle olması gerekiyor. Sonra mesela o amino asitlerden bir protein meydana geliyor. Bir yüzlerce, binlerce farklı farklı amino asitlerden. O amino asitlerin birinin yeri bile değişik olsa iş görmez, fonksiyon görmez hale gelecek. Dolayısıyla bir atomdan, bir moleküle, orada mesela bir amino asiti, amino asitten bir... Proteine kadar her bir dairenin nerede olmalı nasıl olmalı tek tek tek her bir aşama ayrı imkan delilini gösteriyor. Sonra o protein mesela bir hücrenin organca organelin içerisinde özel bir yerde olmalı. Sonra bütün organellerin hepsi bir arada olmalı ki hücre teşekkülesin. Sonra bu hücre başka hücrelerle baş başa versin ki bir organı hasıl etsin. Azıcık bir yer değişikliği ve ciddi problem hasıl ediyor ve işte o organlar bir araya gelip bir sistem oluştursun. Sistemler bir mesela bir insanı veya bir hayvanı teşekkül ettirir. İç içe iç içe iç içe böyle imkan delilleri var. Niye öyle değil de böyle? Niçin orada değil de burada? Soru hep sorulmalı. Akıl sormak zorunda bu soruyu. Dolayısıyla biz bu soruların peşine takıldığımızda her biri tek tek bir müreccih, bir tercih edeceği, bir tahsis edeceği, bir onun öyle olmasının gerekli kılıcıyı yani vacibi, vacip vücudu zihnimize Kazıyor. Evet halbuki neticesiz o vaziyetler içinde neticeli mahsus bir vaziyet ona verilir ki o kadar farklı farklı olabilecekken hepsi işe yaramaz en işe yarar şekilde olması mühim neticeleri ve faideleri o cisimde vazifeleri gördürülüyor. Sonra o cisim dahi diğer bir cisme cüz yaptırılıyor. İmkanat daha ziyadeleşiyor. Çünkü binlerle tarzda bulunabilir. İşte o binler tarz içinde bir tek vaziyet veriliyor. O vaziyet ile mühim vazifeler gördürülüyor ve hakesa Gittikçe daha ziyade katî bir hakimi müdebbirin vücudu vücudunu gösteriyor. Evet. İç içe, iç içe, iç içe adeta bir atomdan başlayıp kainata kadar biz bu iç içeliği sürdürebiliriz mevcut konumundan birazcık farklı olması durumunda her şey ya da mevcut özelliklerinden biraz farklı özellikte olması durumunda kainat ve kainattaki hayat söz konusu olmayacaktı. Demek ki her şeyin arkasında her şeyi hikmetle tedbir eden ve her şeye varlığını veren, sahip olduğu özellikleri veren vacip talih olmazsa olmaz bir şekilde varlığı zorunlu olanı zihnimize ayan beyan kazıyor. Bir amir alemin emriyle sevk edildiğini gösteriyor. Her şey demek ki belli bir ilimle, belli bir gaye için sevk ve idare edilir Ki bu iş görür vaziyet hasıl oluyor. Bir amir alemin emriyle sevk edildiğini bildiriyor. Cisim içinde cisim birbiri içinde cüz olup giden bütün bu terkiplerde nasıl bir nefer? Evet. Üstad burada meseleyi biraz daha toparlayıcı hale getiriyor. Nasıl bir nefer takımında, bölüğünde, taburunda, alayında, fırkasında, ordusunda mütedahil o heyetlerde her birisine mahsus birer vazifesi, hikmetli birer nispeti, intizamlı birer hizmeti bulunuyor. Yani ordu disiplin denince akla gelen yer. Ordu herkesin yeri bellidir. Dolayısıyla bir nefer takımındaki yeri bellidir. Takımın bölüğün içindeki yeri bellidir. Onun taburun içindeki yeri bellidir. Dolayısıyla her şey teker teker tahsis edilmiştir. Kısa bu askerlerin kendilerine verilse ordu orada olmaktan çıkar. Da birden fazla komutana verilse yine orada orada olmaktan çıkar. Demek tek merkezden her şey sevk ve idare edilmeli. Şurada yanlış anlaşılma olabilir. Bazen şirketler bir araya gelerek muhteşem mesela arabalar icat ediyorlar, yapıyorlar. Bu ters gibi görünebilir. Ters değil. Kesrete bir çeşit vahdet veriliyor. Bir organizasyon denen şey, yani birisinin sevk ve idaresiyle bütün aşamalar takip edilerek Herkesin birbiriyle uyumu takip edilerek artık tek bir göz tarafından her şey kontrol ediliyor. Tek bir plan üzerinden her şey işliyor. Dolayısıyla orada yine vahdet var. Yoksa her çalışan kendi kafasına göre iş yapıyor olsaydı ortaya araba diye bir şey çıkmaz. Bir parçanın diğer parçaya uyuması diye bir şey söz konusu olamazdı. Evet. Demek ki muntazam bir ordu disiplinli bir ordu düşünüyorsa herkesin yeri bellidir. En küçük aşamadan en tepesine kadar her şey itinayla organize edilmiştir. Başka türlü muntazam bir ordu elde edilemez. O orduya mutazam manevralar yaptırılamaz. Muntazam seferler düzenletilemez. Zaferler kazandırılamaz. Evet. Hem nasıl ki senin göz bebeğinden bir hüceyre gözünde bir nispeti bir vazifesi var. Senin başın Heyet-i ummiyesi nispetinde dahi hikmetli bir vazifesi ve hizmeti vardır. Zerre miktar şaşırsa sıhhat ve idare-i beden bozulur. Kan damarlarına, his ve hareket asaplarına, hatta bedenin heyet-i birer mahsus vazifesi, hikmetli birer vaziyeti vardır. Yani i̇nsan vücudu böyle aslında bir ordu hükmünde. 100 trilyon hücre var insan vücudunda. Bir hücre, mesela gözdeki bir hücre gözün tamamına göre bir vaziyet alır. Tamamına ait bir vazifesi var. Yeri değişik olsa işler karışacak. Gözün başta çok özel bir yeri var. Gözün mesela ona kan getiren damarlar, onu besleyen damarlar, ondaki süprintileri götüren, kirli kanı götüren damarlar. Onlar vasıltı hem akciğer hem kalple irtibatı var. Telah taftan göze hareket veren sinirler. Gözün görmesini ileten sinirler. Ve Çok ciddi irtibatı var. Evet, tüm vücudun tüm detaylarla irtibatı var. Dolayısıyla bu vücudu tek bir merkezden, tek bir hayat prensibi üzerinden izah etmek zorundayız. Yoksa her bir hücre, her bir organ kendi kafasına göre çalışsaydı hayat diye bir şey söz konusu olmazdı. Bu kadar yüz trilyon hücreyi tek bir şey yapmak, i̇şte Cenab-ı Hak'ın e, nefhası dediğimiz ruhun fonksiyon olarak e, bize ifade ediliyor. O i̇şte böyle bir vücut 100 trilyon hücre ata detaylı inersek her 100 1 trilyona yakında e, atom var. Bunların tamamı muhteşem bir disiplin içerisinde bir ömür boyunca sürekli sevk ve idare ediliyor. Her türlü olabilecekken tam da böyle olması her bir şartın her bir özelliğin her biri teker teker teker vacip Taalayı imkan penceresinden bizlere gösteriyor. Evet binler imkanat içinde bir sani hakimin hikmetiyle o muayyen vaziyet verilmiştir. Öyle de bu kainattaki mevcudat, her biri kendi zatıyla, sıfatıyla, çok imkanat yolları içinde, has bir vücudu, hikmetli bir sureti ve faydalı sıfatları nasıl bir vacibül vücuda şehadet ederler? Evet, yani Tek başına kainatta baktığım zaman her bir varlık bir varoluşu hasebiyle, diğerleri Sahip olduğu özellikleriyle ve çok şey olabilecekken illa da öyle oluşlarla, özel bir yaratılışla ya da çok hikmetli bir şekilde yaratılışlarıyla vacibülücüne şehadet ediyor. Bu bir. Öyle de mürekkebata girdikleri vakit, yani terkiplere, yani bir şey başka bir şeyin parçası, o şey başka bir şeyin parçası şeklinde ilerlediğinde her bir mürekkepte başka bir insan ile yine Saniy-i e inan eder. Virkide ta en büyük mürekkebe kadar, en büyük bileşiğe kadar nispeti vazifesi, hizmeti itibariyle sani hakimin vücudu bu vücuduna ve ihtiyarına ve iradesine şehadet eder. Evet. Demek ki yani mesela makinenin küçücük bir parçası, dedim karbüratörün küçük bir parçası, karbüratöre özenle yerleştiriliyor. Yani çok özel bir yeri var orada, rastgele değildir. Karbüratör makine e, motora çok özel bir yere yerleştiriyor. Rastgele değildir. Motorla tekerlerin çok özel bir irtibatı vardır. Onunla şunun bunun vesaire bütün aksamın çok ciddi bir irtibatı vardır. Dolayısıyla her bir şey bulunduğu yer irtibatı itibariyle özenle seçilip konmuştur. Onu özenle oraya seçip koyan hesaplayan kitaplayan birisinin varlığı olmazsa olmaz. Aynı şekilde kainatta da her şey öyle. Yani bir şekerin bir yaprakta yaprağın ağaçta. Veya işte bir meyvenin en küçük parçasının meyvenin tamamında, meyvenin ağaçta, ağacın baharda, bahacın, baharın güneş sisteminde çok özel bir yeri vardır. Dolayısıyla böyle baktığımızda her şey çok özenle seçilmiş, yerli yerince yerleştirilmiş görünüyor. Dolayısıyla bunu özenle seçen, yerli yerden yerleştiren anlamında vacip, olmazsa olmaz varlığı olan bir zatı zihnimize Diyor. Çünkü bir şeyi bütün mürekkebata hikmetli münasebeti muhafaza suretinde yerleştiren bütün o mürekkebatın halik olabilir. Demek bir tek şey binler lisanlarla ona şehadet eder hükmündedir. İşte kainatın mevcudat, mevcudatı kadar değil. Belki mevcudatın sıfat ve mürekkebata dedince imkanat noktasından da bir vücudun vücuduna karşı şehadetler geliyor. Yani burada enteresan bir noktayı vurgulamış. Varlıklar dedince değil. Varlıklar çok çeşitli sıfatlara sayıp o sıfatlar edince ya da varlıklar çok çeşitli e, bütünlere entegre oluyorlar. Yani entegre oluş şekilleri, bütünleri tamamlayıcılıklarıyla da ayrı ayrı lisanlarla Cenab-ı Hakk'ı anlatıyor. İşte ey gafil, kainatı dolduran bu şehadetleri, bu sadaları işitmemek ne derece sağır ve akılsız olmak lazım geliyor. Haydi sen söyle. Bu kadar aklı zorlayan. Bu konuda ikna eden deliller varken insan illa da inanmam diye diretmesi o insan akılsızlığını, sağırlığını gösteriyor. Şimdi bu kadar haykıran bir kainat var. Kaç dille, sadalarla. Akılsız olmayan, sağır olmayan bunları duyar, görür, anlar. Cenab-ı Hak imanımıza kuvvet ve tesir hasıl etsin. Bunu ahlakımıza ve hayatımıza yansıtsın inşallah. Subhanaka illâ ilmenâ illâ mâ 'allemtenâ inneke entel 'alîmü'l rabbil